i̇bn Teymiye'nin bunlara muhalefet etmesi icmaya muhalefet ettiğinden dolayı değil, İbn-i Teymiye bu konuda icmanın olduğunu inkar ediyor. Tamam mı? Evet, tamam i̇cmanın hocam. olduğunu inkar ediyor. Burayı anladın inşallah. Evet. evet. Ve i̇bn Teymiye münakaşa ediyor ki, ümmetin bunda icması yok, bilakis imana ikrar diyen alimler var geçmişte. Tamam mı? Hı -hı. Tamam hocam. O zaman bunu biliyoruz. O zaman burada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 her ne kadar, her ne kadar bizim böyle bir delimiz varsa da başka bir delimiz daha var ayretten. O da nedir? İman lugat'ta kesin olarak, iman e, lugat'ta kesin evet. olarak taslîk eşanlamlı değildir. Bilakis imanın lugaten daha yakın olduğu mana ikrardır. İkrar da boyun eğmeye gerektirir, yani içinde ameli barındırır. Tamam? Şimdi bunu kabı olarak tamam. anladıktan sonra, ehli sünnette iman nedir? İman ıslahı olarak. Ahmet bunu ezberleyeceksin inşallah tamam mı? Evet. İman diyoruz ki el imanu kavlun billisan ve amelun bil cevarih el imanu kavlun billisan dil ile söylemek amelun bil cevarih azalar ile amel etmek itikadun bil kalb kalb de itikad etmek yezidu taati taat ile itaat ile artar kusu ينقص بالمعصية. masiyet ile de ne yani günahlar ile de ne eksilir. Ağırı. Tekrarlıyorum daha güzel bir ibare. Bunun Arapçasını dinledikten sonra yaz, Arapçasını ezberle inşallah tamam. tamam mı? Tamam. Ey tamam. güzel bir ibare yapmışlar böyle sonları kafiyeli gibi ki ezberlensin diye. Ne diyorlardı? El imanu kavlun bil lisan. İ'tikadun bilcenen, cenan ve amalun bil erkan. Yazidu bi taati ve kusu bi maasiyetir rahman. Tamam. Yani tamam, tamam. iman dil ile söylemek, evet. kalb ile tasdik etmek, azalar ile amel etmek itaatle artar, masiyetle eksilir. Bunu ezberleyeceksin. Evet. Bu çok evet. önemli bir kayıt. O zaman iman iman Hı. beş rüknü barındırıyor. İmanın tarifi içinde, burası çok önemli. İmanın evet. tarifi içinde beş rüknü barındırıyor. Birincisi, birincisi, dil ile söylemek. İki, azalar ile amel etmek. 3 üç.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 İmaatel eza tarik, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve daha diyor ki haya <gülüyor> şubetun iman. Hayâ da imandan bir şubedir. Şimdi burada bir tane hadis var. Bu hadis nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sıhhatinde icma var. Ve biz diyoruz ki ehli sünnetin bu tarifi demin yaptığımız bu tarifi ve bu tarifin barındırdığı 5 rükün bu hadiste mevcut. Sadece bu hadiste mevcut. Her rükne ayrıyetten tek tek Onlarca nas var. Her rükne tek tek onlarca nas var. Ancak diyoruz ki bizim elimizde öyle bir hadis var ki tek başına bu beş rükünü içermekte. Ve söylediğimiz hadis demin okuduğumuz, Arapçasınız okuduğumuz hadis. Şimdi bu hadiste bulalım bu beş şeyi. Birincisi neydi? İman dille söylemekti değil mi? Bu hadisin neresinde? Bak Nebisa ne dedi. İman bir onu ve sebe'une şube. İman yetmiş küsür şubedir. E'lâhe la ilahe illallah. En üstünü La ilahe illallah'a inanmak Muhammed. Hayır değil söylemek. Söylemek. Tamam çok güzel. Söylemek. O zaman Nebis Aleyhisselam dedi evet. ki en üstünü la ilahe illallahı söylemek. O zaman bu beş lükünden diliyle söylemek hadisin bu kısmındaymış. Evet, evet hocam. Peki o beş yükünden ikincisi hangisi? Yani ee, o zaman nasıl? E oraya gelme oraya gelme. İkincisi ne? Evet. Yoldan eziyet. Pardon. İkincisi ne? ile amel dedik evet. ikinci hüküm. Bu evet. hadisin neresinde? Evet. Evet. Hadisin neresinde? Hadisin şurasında. İmaatutul eza anittarik. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bak, azayla amel etmek. Yoldan evet. eziyet verecek şeyi elinle, ayağınla kaldırıyorsun vesaire. O zaman ile amel etme kısmı hadisin burasında. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak sında. Üçüncüsü ne? Kalple itikat dedik, değil mi? Kalple itikat, itikat. Bu hadisin neresinde? Dikkat et. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda ne dedi? Ve haya şu min el iman. Haya da iman iman'ın şubelerinden. Haya da imandan bir şubedir. Şimdi haya dil ameli mi? Azalar ile ameli mi yoksa kalp ameli mi? Amel? O da kalp kalp ameli, kalp ameli. Kalp ameli. Kalp, kalp kalp, Dur, Dur ameli. dikkat et. Orayı anlatacağım. Şimdi hadiste diyor ki kalp ile. O zaman haya neymiş? İmandan kalp bir yok. şube. Haya peki dil ile söyleme kısmından mı? yok alzalar ile amel etmek kısmından mı yoksa kalbi amellerden mi? Dikkat et oraya. Hay kalbi ameller. Amelerden. Ha o zaman burada ne delil var? Demek ki imanın şubelerin içinde ne var? Kalbi ameller. Hı -hı. Ha peki kalb ile itikat, itikad etmek kalbi amellerden mi? Evet. Bitti o zaman. Tamam mı? Buraya anla. Tamam, tamam. Olayı yakala. Çünkü aksi halde evet. yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak iman hadiste geçiyor. Ama işte oruç imanından değil, hadiste geçmiyor değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada tamam. kayda veriyor sana. Tamam mı? En üstünü... Tamam. La, bak dikkat et. Dikkat et. Neden en üstünü La ilahe illallah demiyor? Dikkat et. La ilahe illallah demiyor. La ilahe illallah'ı söylemek diyor. O zaman evet. burada dille söylemek gündeme geliyor. İki, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada amel etmek gündeme geliyor. Üçüncüsü de diyor ki, hayâ da imandandır. Hayâ da amel, kalp amellerindendir. Korku, tevekkül, rabet, huşu, e, sevmek. Bunların hepsi korkmak, hayâ etmek. Bunların hepsi ne? Kalbi amel. Nebi Sallallahu Aleyhi madem ki hayâ'yı kalbi amel kıldı ki hayâ, kalb ile itikada göre nasıl bir amel ki, ne kadar basit bir amel olduğuna, da, olduğuna rağmen,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 Ama e, burada icmayı mı boz diyeceğiz Ebu Hanife? Yok. Neden? Çünkü Ebu Hanife'den önce bir icma vardı. Ebu Hanife Hı -hı. icmayı muhalefet etti. O zaman Ebu Hanife ne kaldı? Usulde kaydedir. Ne kaldı? Burada şaz kaldı. Hı -hı. Hani nasıl hadis üstünde şaz var? Tamam mı? Çünkü Ebu Hanife'den önce icma... Bu lafıma dikkat et. Bunu akide kitaplarında çok görürsün. Hı -hı. Bu ileride işine yarar. Ebu Hanife'den önce icma şu kelime de kalıyor. Munakid olmuştur. Munakid. Ne demek Ahmet Munakid? Yani bağlanmıştır. İcma hasıl olmuştur demek, tamam mı? Ebanife demek. Anladım, anladım. Ya. Ve selef bir e, se, selef ümmette icma hasıl olduktan sonra, o icmadan sonra kim bir, her, bir muhalefet görür söylerse söylesin, o icmayı bozdu denmez ona. Nedir rahmet? İcma'yı muhalefet etti, şahs kaldı evet. denir. Tamam. O yüzden burada diyemeyiz selef selef'in arasında icma yok. Ebanife icmayı bozmuştur, tamam mı? Bunu iyi anlamamız tamam. lazım. Değil. Tamam mesela İbnü Teymiye'den tut, e, İmam Şafii'den tut.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 Bak eksilme kelimesi. Yoksa eksildiğine delalet eden demiyorum. Lafızlarımı iyi evet. anlayın. Çünkü bu evet, evet. geçen derste yanlış anlaşılmış bana birkaç tane mail attı kardeşler. Hı -hı. Ben de şu lafından şunu anlamışlar. İmanın eksileceğine nasıl yok diyormuşum. Böyle bunu demiyorum. Dikkat et. Evet, tabii, i̇manın eksilmesini, eksilme kelimesini içeren ki bu Arapçada yankus dediğimiz, Hı -hı. naks dediğimiz evet. eksilme. Eksilme kelimesini içeren imanın eksilme kelimesini içeren bir rivayet yok. Allahu Hı -hı. Alem. Ha bulunur getirilir o ayrı. Ama Allahu Alem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 Evet. Eksilir demem demeye getiriyor. Bir rivayette dikkat et. Bak Ahmet eksi, eksildiğine inanırım demiyor. Dikkat et. Eksilir evet. kelimesini kullanmakta tereddüt ediyor. Bir rivayette. Bunun, bunun da sebebi İmam-ı Malik de demin söylediğimiz gibi hiçbir rivayet bulamıyor ki iman eksilme kelimesi geçsin içinde. Tamam mı? Tamam hiçbir Bundan dolayı tavakkuf ediyor. Sırf din bu kelimeyi kullanmamış o yüzden biz kullanmayalım babında.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 Nebise selam bir gün meşhur hadis kadınlara hitaben ne diyor? Ben sizin gibi, değil mi? Akıllının evet. aklını çe çelen at kimseyi görmedim. Dikkat et. Hı. Aklı ve dini eksik kimseyi görmedim. Şimdi hadiste Ahmed sana soruyorum. İmanım eksik diyor, dinim eksik diyor. Önce orayı bir halledelim. Abi, dini diyor. Dini diyor. Şimdi ancak bizim ehli sünnet âlimlerimizden Ebu Davud biliyor musun? Ebu Davud Şüne ne var? Meşhur imam Ebu evet. Davud es Değil mi? Ebu Davud Es-Sicistani. Yine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 Bizim ehli sünnet alimlerimizin cumhuru itikat kitaplarında akide ile alakalı yazmış oldukları kitapların çoğunda bunu delil olarak getirmemişlerdir. Bu bir. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Ehli sünnetin cumhuru bu asla istidlal etmemiş. Evet, tamam? Bu asla istidlal etmemiş ehli sünnetin cumhuru. O yüzden diyoruz ki Allahu alem ve'l ilmu indallah. İlim Allah'ın katında. Bu hadisle istediler vecih değil. Yani bu hadiste istidlam net değil, güçlü değil. Çünkü evet. diyoruz ki Allahu Alem, bu hadiste dinin eksiğinden kasıt. imanın eksidi, değil, dinin amelinin eksiği. Neymiş Ahmet? Evet. Dimin, bu dinin mi? amelinin eksisi. Ama sen bana şöyle bir itiraz getirebilirsin veya e, İmam Ebu Davud veya İbni Battaş şöyle olsaydı şöyle bir itiraz getirebilirdi. Derdi ki bu her ne kadar amelin de eksikliği olsa,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 Namazı terk etse ne olur? İmanı ya kökten gider bazı selef âlimlerine göre ya da imanı eksilir, değil mi? Evet hocam. He, peki. Peki özürsü bu kadında bu özür ve özürsüzlük olayı mevcut mu? Mevcut değil. Yani kadında özür var. Peki evet. kadın namazı ve orucu vesaire neden terk ediyor? Allah'a Allah, Allah, Allah emrettiği için. Peki Allah'ın emrini yerine getirmek neyi?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 göstergesi. Tamam mı? Tamam canım. Bir saniye hakkını rahat anlat. Evet. Alo. Ha. Aleyküselam. Çabuk dersin. Tamam gel inşallah. Aleyküselam. Anladın Ahmet? Anladın mı? o yüzden diyoruz ki Allahu alem, Allahu alem. Bunlar net bir şekilde delalet etmez. Yani bu rivayet net bir şekilde delalet etmez.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 İman, iman kavil ve ameldir. İman ne? Kavil ve, ve ameldir. Dikkat et. İman kavil ve ameldir. Kabil, ameldir. Hı. Ama bu ne demek? Dikkat et. Şimdi burada itikat lafzı var mı Ahmet? İtikat lafzı ya. geçmiyor değil mi? Hayır, hayır geçmiyor. Şimdi bak iman bu bak diyor ki ben binden fazla ilim ehliyle karşılaştım. Binden fazla. Hı. İlim Hı. ehliyle karşılaştım.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 Kavrın ve amelün lafzı var selefette. Şimdi selefte bir sürü lafız bulursun. Birisi der ki iman, kabildir, ameldir ve etikattır. Birisi der ki iman, kabildir ve ameldir ve niyettir. Hepsi aynı Niyet Niyette kalbi evet. şey ya, yani itikat o orada zaten. Ancak çoğunda meşhur olan, daha çok meşhur olan şu söz var. Ve bu insanların zihinlerini çok karıştırıyor. Özellikle mesela Arap ülkelerinde talebeler mesela, talebelerin bu daha çok kafasını karıştırıyor. Çünkü hani onlar Arap oldukları için, bu sözü duydukları için biraz işgal gelebiliyor kendilerine.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 Kalp amelleri. Bir de azalar ameli var. Azaların ameli. Bu da işte namaz, oruç, zekat, işte yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak vesaire. Tamam mı? Tamamdır. O zaman kısaca başa alıyorum ve tekrarlıyorum azıca. Selefte şöyle bir kavil var. İman kavil ve ameldir. Pardon. Şöyle söyleyeyim. Daha e, Türkçeleştirilmiş bir halle. İman söz ve ameldir. Sözden kasıtları iki tane. Kalbin sözü ve dilin sözü. Tamam. Burayı hallettik.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 Bak burada Allah şartıya getiriyor. İn kum in burada şartı ifade, ifade eder Arapça'da. Eğer mümin iseniz. O zaman bu ve buna benzer bir sürü nas var. Tamam mı? Buna hocam. Bu, bütün bu naslar anlaşılıyor ki bütün bu naslar anlaşılıyor ki iman artar ve eksilir evet, evet. ve amel, kalp amelleri imanın olmazsa olmazlarından hatta azalar ile amelde imanın olmazsa olmazlarından. Tamam mı?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 ve ehli sünnette kalp ile tasdikte de artma vardır tamam mı tasdikte de artma veya eksilme vardır abi tamam hocam kalpte de ne vardır artma ve eksilme vardır e, tartma, eksilme yani mesela derler ki et tasdiku yetefadalen ve ilim yetefadalen hatta ilmi şöyle lafızlar konur ennel ilme ve et tasdike yetefadalan ilim ve tasdik yani kalpteki ilim ve tasdik de artma olur fazilet farkı olur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 bu Ehl-i kavli. Mesela, tabi dediğim gibi bunların hepsini kısa delillerle tavsillendiriyoruz. Çok tavsilata girmeden bunların hepsi inşallah ileride gelecek. Diyoruz ki bu Ehl-i kavli. Buna da kısaca delil olarak İbrahim Aleyhisselam kalbi. وَلَاكِنْ لِيَتْمَعِنَّ kalbi. Hani diyor ya Allah'ın e, ölüleri nasıl diriltiyorsun vesaire. Allah ne diyor? İnanmıyor musun? İnanıyorum diyor. وَلَاكِنْ لِيَتْمَعِنَّ kalbi, Ancak kalbin mutmain olsun diye. Tamam Evet, tamam. Şimdi bu ayet delil ki imanın tasdikinde de artma beklenme olur. Tamam? Tamam. Ve bunun tamam, tamam. en azı en azında yakın vardır. Ama yakınının üzerine de yakın ne olur? Yakın üzerine de yakın bina olur. Tamam? tamam. <gülüyor> Çünkü bak mesela bunun bunu mesela bu ayet zaten nettir. Bu ayet açık. Tasdikte de artma beklenme olduğunu bu ayet açık. Ve hatta sahabelerden buna dair nakiller var imanın arttığına ve eksildiğine dair. Mesela bak bu ayetin tefsirine bak İmam Taberi'ye. İmam Taberi eee eee Said İbni Cubeyr'den bir nakil yapıyor sahih senetle. Hani burada İbrahim Aleyhisselam diyor ya li yatma inne kalbi. Kalbim mutmain olsun diye. Şey diyor ki onun için Said İbni Jubeyr. Ey yani li Liyezde de yakini yakinim artsın diye. Yakin ne? Şekkin zıttı. Yani demek ki yakin üzerine de ne oluyormuş? Yakin oluyor. Tamam? Mı? Yani iman üzerine iman yakinin kendi iman ilim. Tamam? Yakin üzerine evet. yakin. Hatta İbn Abbas'ın en büyük talebelerinden iman mücahid. Ne diyor biliyor musun bunların? Net bir lafız kullanıyor. Liyezde de imanı imanın imanıma iman artsın diye. Diyor ki bu İbrahim aleyhisselamın şudur Liyezde de imanı imanın imanıma iman artsın diye.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 Ahmet'cim sorarsın evet. tabii canım ne demek ya. Hı. Kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bir saniye. Şu odayı şeye açayım. Evet. Te bu arada tamam ben odayı açtım. Ama yok açmamışım açtım şimdi. Selamun kardeş Soru varsa on dakika e, vaktim var inşallah. Çıkacağım sonra. E, burada e, bir soru sormuştu kardeş. E, Kıble mi sen miydin kardeş?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 Şimdi mesela tılsikli artar dedik ya mesela. Evet evet, evet evet. Mesela için yeni bir Müslüman olmuş birisi Allah'ın mesela işitme sıfatını sonradan öğreniyor. Mesela ha. buna da iman etti. Yani bu, bu da bir tılsikli atması. evet evet. Aynen o şekilde. Tılsikte ve ilimde atması. Mesela diyelim ki bir mevzuyu 5 nas bir nasla bilen insan insanla beş nasla bilen insan aynı değildir. Artık, biliyor musun? Mesela diyelim ki sen bir mevzuya iman edeceksin. Tamam mı? Mesela tamam. diyelim ki, sen Müslüman oldun Ahmet.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 Ee, ümmet şu, e, Nebi Saselem'e soruyorlar ya, o fır, fır, kurtulan fırka kim? Kurtulan fırka kim? Ben ve ashabımdır diyor, tamam mı? Ben ve ashabımdır diyor, bir rivayette cemaat diyor. Yani ehl sünnet, e, kitap ha, kitap ve sünnete, e, Allah senden de razı olsun kardeşim, kitap ve sünnete uyan kişiler. Bunların icması. Ama tabii şimdi burada tartışmayacağız. Yani... Ee, e, Mal türdeme eli sünnet eş, eşar, sünnet vesaire eli sünnet vesaire biz bunu kastediyoruz. Tamam evet varsa konuyla alakalı e, kamil iman ha kamil iman için amel şart dedeni yani bu doğru değil ama işte bu batıl şimdi e, sorunda çok e, düşleri var ama anladığım kadarıyla söylüyorum şunu sorursun galiba diyorsun ki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 Amelin küllüsün, Amelin cinsinin terk. Bak tek demiyorum, işte orucu terk etti veya yoldan e, veya işte ana babayı ili terk etti. Bunlardan bahsetmiyorum. Affedersiniz, pardon. Efendim, aleyküm selam, barakallahik, men mai? Ha, la makan muskin varakallahik? Ha, maşallah varakallahik. Lakin meali, men entum yaşıp? ها ايوه ايوه ما شاء الله كيف حالكم حياكم الله ب... الحمد لله باركوا كيف حالكم يا شيخ ها ما شاء الله دقيقة أكتب إن شاء الله صالح إيش، صالح, صالح ها ما شاء الله بعد ها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 Sorma cevaplar ama tamam. Allah'a sevmek amel mi? Veya Allah'tan korkmak amel mi? Kalp amelleri diyoruz. Kalp amelleri ne? Allah'a sevmek amel mi? Allah'a sevmek amel, Allah'tan korkmak amel, tamam mı?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 Tamam, aksiyalda sorun olur. Eğer dersen ki amel imanın şartından değil bir insan derse ki o zaman tamam adam Allah'a Allah sevmiyor, sevmekte kalp ameli ne yapacağız şimdi bu adamı da mümin sayacağız. O zaman soru yanlış. Çünkü evli sünnet her zaman şunu yapmıştır, bir soruyu düzeltmeden, tahkik etmeden cevabı olmaz. Bir insan amel imandan düz değildir demesi kadar saçma bir şey yok. Çünkü aksiyalda o adama sorarız Allah'a sevmiyor mu? Allah'a hatta tevekkül etmiyor mu? Allah'tan korkmuyor mu? Bunlar hepsi amel.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 Ben bununla azalar ile ameli kastediyorum diyorsa bir insan bize diyoruz ki azalar ile amelin küllüsünü terk etmek yine küfür. Ama böyle bir insanın bulunması çok zor. Neden Bunun bunun delilleri çok. Ha mesela en başta en başlardan bir tanesi mesela Nurman ibni Beşir hadisi. Bukhari hadisi. Allahu alim. var, tam hatırlamıyorum. Ele, Allahu alim. Nurman ibni Beşir hadisi. Tamam? Nurman ibni Beşir hadisi. Ela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 Lakin yaptıklarının haram olduğunda da itikat ederse buna ne diyeceksiniz cahilime? Bak şimdi kardeşim şöyle. Şimdi öncelikle şunu ayıralım. Bizimle ehli sünnet ve mürci' arasında bir fark var. Şimdi bak sorular e, kayıp yok olmasın. Şöyle bir durdurayım. İnşallah yazıya. Aleyküm selam rahmetullah. Heh. Bak şimdi bizimle selef arasında bir fark var. Şey e, bizimle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 sen imanın bu cüzlerinden kastın La ilahe illallahı söylemekse, bak bunda icma var kafir olduğunda, bunu terk edin. Meleklere inanmaksa, bak bunda icma var kafir olun. Ee, terk etmeyi terk edenin kafir olduğunda. Bak Kur'an'a inanmaksa, bunda terk edenin kafir olduğunda icma var. Ha, ama zekatı e, kalsı ederse bak bunda selef arasında ihtilaf var. Namazı kalsı ederse bak bunda selef arasında ihtilaf var. Ama na, e,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 Tamam inşallah anlaşılmıştır. Kardeşler hakkınızı helal edin. Oyalı <gülüyor> <gülüyor> kur top et. Ahmet bitmedi kardeş. Bir saniye. Evet. <Sessizlik> ha, e, şey mi söylüyorsun kardeş? E, son okudum ve kafun imkuntum umminin. Onu mu? Onu mu söylüyorsun?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 özelden soranlar var. Ders ne zaman? Ee, Süleyman Allah. Efendim. Aleykümselam. Ha, i̇nşallah sonra görsek ya. Tamam. Dersliyim de. Tamam. Ha, tamam tamam inşallah. Aleykümselam. O Ali İmran 175. Bak Ali İmran 175'miş. E, ders de inşallah yarın e, yine bu saatlerde olacak. Ders yarın bu saatlerde olacak.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 Şimdi bak, şey yapma, lafızlar üzerinde oynama. Şimdi o ayrı o ayrı değil. Bak şimdi kim Allah'a, meleklerine, peygamberine ve Cibri'yle ve Mikali. E. Şimdi Cibri'yle Mikali meleklerden ayırdı diye ayrı mı? He? Ayrı mı? Şimdi sana soruyorum, bu takibi ile bu atıf arasında kaç tane fark var? Yazar mısın orayı? Delilleriyle kaynak vererek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 e ee, gerek yok. Yani böyle bir laf böyle bir lafsa gerek var mı kardeş? Yani niye gerek yok melek yok? Burada soru soruyoruz bir Bak sana çok açık bir soru sordum. Vav takibi ile vav atıf arasında kaç farklı kaynak var Kaynaklar bana? Yani niye için bana tevil'e gerek yok gerek yok yazıyorsun ki? Bilmiyorum de veya vermek istemiyorum de. hiçbir şeyler söyle. Yani.